özelliği dolayısıyla ve dinlerken o halet-i girmeniz bakımından bu güftenin yazılış sebebini arz etmek isterim. Doktor Rahmi Duman Allah bir daha göstermesin memleketimize o kötü günlerde anarşistlerin İstanbul'u kasıp kavurduğu devrelerde oğlunu kaçırdılar rahmi duman ve nereye gittiğini ne olduğunu bilmiyor tek evlat çok geç edinilmiş bir tek evlat o his içerisinde kimseyi böyle perişan etme Allah'ım yeter uyku tutmaz bir ümit yok gelmiyor hiçbir haber ağlamaktan gözlerim etrafı artık görmüyor Hazreti Yakub'a dönderdi beni mi kader diyor sonra çocuğuna çok şükür ki kavuştu ama kendisini tabi seneler evvel kaybettik aramızdan ayrıldı pek çok güzel güfteleri vardır. değişik bestekarlar tarafından bestelenmiş hakikaten bu eskiğimize bu bakımdan katkıları büyüktür